Allah'ım. Ey benim tek ilahım, benim her şeyim. Ey benim tek sığınağım. Senden başka kimseye el açmam. Haykırışlarımı ancak sen duyarsın. Sadece sana yakarırım. Artık benim elimden bir şey gelmiyor. Sen benim Rabbimsin Yardım et, halkımı bu sıkıntıdan kurtar. Yüce Rabbim, bu zayıf bedenim senin lütfunla, bu kanlı düşmanların karşısında güç kazanıyor. Onları ancak bu şekilde yenebiliyorum. Senin yardımınla. Bana lütfettiğin gücü yere indir. Kalplerimizi nurunla kuvvetlendir. Bize güç ver. Güç ver ki... ...senin için düşmanla savaşıp onları sonsuza kadar yenelim. Kalplerinde iman olanlar kötülükten korunduklarını görsünler. Ve şeytan bir daha buraya asla uğramasın. Ey Rabbim. İnsanlar senin mucizelerini görüyor, yine de iman etmiyorlar. Günah ve inat gözlerini kör etmiş, kalplerini tamamen karartmış. Allah'a tapınmayı yeryüzünden söküp atmak istiyorlar. Allah, senin yolunda can vermekten korkmuyor. Tek korkum bu fitnecilerin senin mülkünü ve krallığını fesatla doldurması. İşte sen bunu kabul etmezsin, biliyorum. Yüce Rabbim! Sen bir kez daha onlara merhamet et. Bize inayetini bağışla. Şüphesiz sen yardım edenlerin en hayırlısısın. <Gülüyor>